Merhaba, güzel bir haberle başlayalım. Litvanya'da düzenlenen referandumda halkın %64'ü ülkede yeni bir nükleer santralin inşa edilmesi önerisini reddetti. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Cenk Levy, ülkenizde nükleer santral kurulmasını ister misiniz sorusunun hangi ülkede sorulursa sorulsun cevabının hep aynı hayır olduğunu söyleyerek Litvanyalıların %64'ü ülkelerinde yeni bir nükleer santral inşasına karşı 2011'de yaptırdığımız araştırma, Türkiye halkının da tıpkı Litvanyalılar gibi %64'ünün nükleer istemediğini ortaya koymuştu. Türkiye'de de hükümet aynen Litvanya'da olduğu gibi halkın taleplerini dinlemeli ve dünyanın vazgeçtiği nükleerden vazgeçmeli dedi. Finlandiya'da Areva Siemens ortaklığı ile inşa edilecek olan nükleer reaktörün 5 yıllık bir gecikmeye karşın tamamlanmaması üzerine Finlandiya Kamu Hizmeti Şirketi TVO, Areva Siemens'ten gecikme bedeli olarak 2.3 milyar dolar tazminat talep etti. Finlandiya'da yapılması planlanan 1600 megawatt kapasiteli EPR yani basınca dayanıklı reaktör tipi reaktörün türünün ilk örneği olduğu vurgulanıyor. Nükleer reaktörün 2005 yılında başlanan inşası materyal yetersizlikleri ya da yanlış planlama gibi sebeplerden sürekli erteleniyordu. TVO reaktör tedarikçisi Areva Siemens'in 2009'da nükleer reaktörü faaliyete geçirmesi gerektiğini ve gecikmeden sorumlu olduğunu açıkladı. Hükümet reaktörün çalışmasının ardından yaşanacak bir sızıntıda da aynı yöntemi izleyebilir ama önemli olan ülkenin karar vericilerinin halkın sesini dinlemesi ve nükleerden yana olmaması tıpkı Litvanya'da olduğu gibi. Nükleerden vazgeçmek yaşanabilir bir dünya için gerekli ama yenilenebilir enerjilerinde her yerde kurulma lüksü yok. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Balıkesir Tabiat Varlıkları'nın koruma komisyonu Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içerisinde kalan Cunda Adası'nda rüzgar santrali kurulmasının önünü açtı. Daha önce benzer girişimlerin reddedildiğini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Bülent Türközen ise bölgeye kurulacak bir resin ne kendisinin ne de yöre halkının kabul etmeyeceğini söyledi. Cunda'da 24 rüzgar türbini kurarak 30 megawatt enerji üretmek için 2003'te bir şirket EPDK lisans almıştı. Daha önce türbin kurma başvurularını reddedilen bakanlıktan da imar planları için olumsuz yanıt alan şirketi 25 Eylül'de Çevre Bakanlığı Balıkesir Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu aracılığıyla izin verdi. Ayvalık Belediye Başkanı Türk Özen, yenilenebilir enerjiye karşı olmadıklarını ancak bir kısmı endemik olan 752 çeşidi bitkinin yer aldığı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda rüzgar enerji santrali kurulmasının son derece yanlış olduğunu dile getirerek gerekirse hukuki mücadele yapacaklarını söyledi. Norveç, Kuzey Denizi'nde faaliyet gösteren petrol şirketlerine uyguladığı karbon vergisini iki katına çıkarıyor. 1 Ocak 2013 tarihine yürürlüğe girecek olan vergi, ton başına karbondioksit için 72 Amerikan doları olacak. Norveç balıkçılık sektöründe uygulanmakta olan karbon vergisi de ton başına 9 dolar arttırılıyor. Norveç Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine uyum sağlayabilmesi için 10 milyar kronluk yani yaklaşık 1.75 milyar dolarlık yeni kaynak oluşturulacağını da belirtti. Norveç'te hükümet meclisteki partilerle iklim anlaşması üzerine mutabık kalmış. Bunun ardından hükümetin planlarının yer aldığı Beyaz Kitap'ta inşaat ve ulaştırma sektörlerinde sera gazı emisyonlarının azaltılması ve enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik kararlar yayınlanmıştı. Norveç'te hükümetin tavrı çevre korumacılığı adına dikkat çekici ancak komşu Finlandiya'da aynı yaklaşım geçerli değil gibi. Zira Finliler topraklarına yapılacak nükleer santralin gecikme bedelini talep etmekte meşgul halbuki ondan vazgeçip yenilenebilir enerjilere yönelmelidir gerek çevrenin ve enerji verimliliğine. GDO'ya hayır platformu GDO'lu 3 kolza ve 1 şeker pancarı türünün Türkiye'ye yem amaçlı ithali ile ilgili bilimsel komite raporlarının halkın görüşüne kapatıldığı 12 Ekim'de bir açıklama yapmıştı. Platform her ne kadar yem amaçlı bir başvuru yapılmış da olsa dünyadaki örnekler GDO'ların sınırdan içeri girdikten sonra Çevreye yayılmasının durdurulamadığını göstermektedir. Kolza yabancı döllenme özelliği olan bir bitkidir. Araştırmalar bir ülkeye Geydoğlu kolza ister deniz yolu isterse karayolu veya demiryolu vasıtasıyla girsin gen kaçışı ve bulaşıklığının kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Yabancı ot ilacına dayanıklılık geni içeren bu kolzaların tarım ilacı kullanılarak ortadan kaldırmak mümkün olamayacak. Günümüzde kullanımı yasaklanmış çok daha zehirli tarım ilaçları kullanılmak zorunda kalınacak. Bu da canlı yaşamı ve doğa üzerinde geri dönüşü olmayacak tahribatlara yol açacak. Biyolojik çeşitliliği zengin ülkemizde GDO'lu koza hiçbir şekilde sokulmamalıdır, diyor. GDO'ya hayır platformu, bilimsel komite raporlarına Biyo Güvenlik Kurulu'nda da duyarlı yaklaşarak izni talep eden GDO'lu yemlere olumsuz görüş verilmesini de talep ediyor. GDO tehlikesinin önlenmesi için platformun uyarılarının dikkate alınması dileğiyle yeşil ve barış dolu bir geleceği diyoruz. Esen kalın.